Ekonomi, ekoloji Hazerlayan ve sunanlar Pelin Cengiz ve Barış Gencer Baykan Ekonomi ekoloji programından herkese günaydın. Ee, bizim programımızın formatı gereği biz e, enerji meselesini e, sık sık ele alıyoruz. Özellikle Türkiye'nin bu e, kömür başta olmak üzere e, fosil yakıt e, kullanımıyla ilgili enerji politikaları işte bu nükleere yatırım meselesi e, bizim programımızın e, favori konularından e, sık sık ele aldığımız ve eleştirel olarak yaklaştığımız e, konuların başında geliyor Ee, ve tabii e, buna bağlı olarak güneş, e, rüzgar başta olmak üzere alternatif enerjilere, yenilenebilir enerjilere e, yatırım noktasında, e, yatırımlar yapılması gerektiği noktasında da sık sık programlarımızda e, yer veriyoruz. E, yine bugün e, konumuz e, alternatif enerjiler bağlamında olacak bir konuğumuz var Alternatifenerji.com genel müdürü Senem Gencer kendisine hoş geldin diyoruz merhabalar e, merhabalar e, şimdi Alternatifenerji.com'un e, faaliyetlerinden e, bahsedeceğiz e, hangi ihtiyaçtan doğdu böyle bir e, portalın e, kurulması ne gibi faaliyetlerde bulunuyorsunuz e, biraz bunlardan bahsedelim Tabii öncelikle bütün dinleyicilerden sesim için özür diliyorum. Çok <gülüyor> iyi değil. Geçmiş olsun. Ee, çok teşekkürler. Ee, aslında biz bundan e, bir seneyi biraz aşkın e, bir zaman önce baktık ki aslında alternatif enerjiler, temiz enerjiler konusuna yayın yapan portallar var. Ama... Bizim e, vermek istediğimiz mesajı ulaşmak istediğimiz kitleyi henüz daha yakalayabilmiş e, hiçbir portal ya da e, internet üzerinden herhangi bir mecran yoktu. E, biz şöyle düşündük. Aslında e, temiz enerjiler, enerji verimliliği, enerji tasarrufu e, belirli bir kitlenin e, işte enerjiyle uğraşan profesyonellerin tek olmamalı. Zaten o sektördeki herkes olan biten bütün gelişimleri biliyor ve takip ediyor. Asıl bizim yapmamız gereken e, tabanı yani e, herkesi bilinçlendirmek. Hı hı. Şimdi sonuçta hepimiz birer tüketiciyiz ama her şeyden önce bir enerji tüketiciyiz. İşte ben bugün buraya gelirken. Ee, arabayla gelebilirdim ama toplu ulaşımı tercih ettim. Ee, her iki durumda da enerji tüketecektim. İşte bu stüdyoda ışıklar yanıyor. Hepimiz enerji evet. tüketiyoruz. Dolayısıyla biz bu noktadan hareketle ne kadar çok kişiye e, her gün tükettiğimiz enerji konusunda, enerjinin tüketimi, tasarrufu konusunda e, ulaşabiliriz e, bu soruyu yönelttik. Ve alternatifenerji.com'u da zaten bu ihtiyaçtan yola çıkarak kurguladık. Hı hı. Biz herkese ulaşabilmeyi, enerji tüketen herkesi bilinçlendirmeyi ve bir farkındalık yaratmayı düşünerek kurduk. Şu anda zaten bizim formatımızda hiçbir enerji portalı ya da internet sayfası ya da Facebook grubu da yok açıkçası. Evet daha çok haber veren evet. uzmanlık alanlarına göre bilgilendirme evet. yapanlar var ama sizinki biraz daha global bir... ...o açıdan baktığımızda. Evet, evet. Ve bilinçlendirmeye yönelik. Kesinlikle. Yani biz açıkçası... Son günlerin çok e, popüler konularından güneş elektriği kadar aynı zamanda yeşil ulaşıma da önem veriyoruz. E, Led aydınlatmanın da bizim için çok önemli bir konu e, gibi. Yani hı -hı, sadece hı. şu şirket şurada şu kadar e, rüzgar santrali kurdu değil de e, rüzgar santraliyle ilgili örneğin geçtiğimiz günlerde çok enteresan bir haber vardı. Bununla ilgili bir açık arttırma oldu. Tamamen bir sosyal sorumluluk projesi kapsamında hı. yurt dışında. Biz buna haber yapmayı daha ilginç buluyoruz. çünkü. Zaten rüzgar enerjisi sektöründeki herkes bütün e, santrallerin nerede kurulduğunu, lisansların nerede alındığını biliyor. Evet. Biz bu türde 100 tane çıkan haberden 101. yapmayı çok enteresan bulmuyoruz. Peki sizin enteresan bulduklarınızdan böyle e, örnek verebilir misiniz? Ve e, yeni dönemde gelecek dönemde ne gibi faaliyetleriniz, ne gibi farklılıklarınız olacak sunacağınız hizmetler açısından? Şimdi bizim e, bir Facebook grubumuz var yaklaşık 3 bin kişilik. E, buradan gelen e, tepkilerle görüyoruz ki e, gençlik e, çok e, severek takip ediyor e, bu konuda yapılan bütün haberleri, e, bütün gelişmeleri. E, ve e, zaten e, bizim nasıl ulaşmak istediğimiz kesim o. Önümüzdeki e, günlerde e, Türkiye'nin... ...dört ya da beş şehirinde gençlere yönelik etkinlikler yapmak istiyoruz. Ama aynı zamanda o bölgedeki, o şehirlerdeki yatırımcılara ve iş adamlarına yönelik de etkinlikler yapacağız. Dolayısıyla bizim yapmak istediğimiz sadece çok iyi bir haber portalı ya da çok iyi bir Facebook sayfasına sahip olmak değil. Aynı zamanda offline... ...yani bütün bu yayıncılık faaliyetlerinin yanı sıra... ...daha fazla gezerek, daha fazla insana ulaşmaya çalışarak bilgilendirmek. Örneğin iş adamlarına ve yatırımcılara çeşitli finansman ve kredi olanakları konusunda bilgilendirmek. Hı hı. Ama aynı zamanda o illerdeki özellikle üniversite gençliğini... ...bu konulardaki fırsatları, yapılabilecek şeyleri, bu konulardaki belki... Teknik bilgileri aktararak, onların da bu konuya eğilmelerini ve bir nasıl diyeyim bir, bir aslında fırsat yaratmalarını öne yakmak. Evet. E, gençlere ulaşma noktasında üniversitelerle birlikte bir çalışma yapıyor musunuz? Yoksa tamamen e, bağımsız mı hareket ediyorsunuz? Şimdi aslında biz e, bir özel üniversiteyle e, önümüzdeki dönemlerde muhtemelen bu e, 2013 Eylül'üne sarkacak. Hmm. E, alternatif enerji in practice yani pratikteki alternatif enerji konulu bir ders Seçmeni ders vereceğiz. Hı, Alternatif Enerji ekibiyle birlikte. E, 13 Mart'ta geçtiğimiz sene ODTÜ'de yaptığımız bir panel var. O paneli tekrarlayacağız. Gene ODTÜ'de mi yapacaksınız Yine Gene yapacağız, Hı -hı. evet. E, ve dediğim gibi bu Türkiye'deki dört şehirde başlangıç olarak biz bunu Antep, sonrasında Kayseri... Adana ve <gülüyor> İzmir olarak düşündük. E, bu dört ilde e, üniversitelilere yapacağımız bazı işte seminer, panel gibi etkinliklerle de devam ettirmek istiyoruz. Hı hı. Peki ekipten bahsettiniz. E, Alternatif enerji komunun arkasındaki ekip kimdir? Yani sanıyorum farklı alanlardan gelen ekip. Farklı evet. uzmanlıklardan oluşan bir ekip. Onu evet, biraz açabilir evet, misiniz? Tabii. Şimdi e, ben e, Senem Gençer olarak zaten 5 senedir e, güneş elektriği sektöründe e, çalışıyorum. E, diğer ortaklarım Ateş Uğreli zaten Solar Baba olarak e, binlerce insan tanıyor. Hatta muhtemelen artık bu çok ciddi rakamlara ulaştı Solar Baba platformu. E, yine e, jeotermal enerji konusunda... <gülüyor> Kendi yatırımları olan e, Kerim Ertan Bey var. E, biyogaz Derneği Başkanı yine aynı zamanda bir biyogaz ve kütle yatırımcısı olan Ufuk Ünal Bey var. E, Ahu Binici var. Kendisi e, çevre mühendisi ve bu STK'larda, çevreyle ilgili STK'larda çok a, aktif yer almış almakta olan bir arkadaşımız. E, Bengi Ulu Engin, Vahçeşin Üniversitesi'nde. O da e, aynı zamanda bir imasasörü olan bir e, mimar. E, ama aynı zamanda hani e, resmi ortağımız olmasa da kendi ekibimizden kabul ettiğimiz e, rüzgar enerjisi konusunda çalışmalar yapan e, bir arkadaşımız var Sayın Alper Kalaycı biz bunların hepsini ekipten ekibimizde ya da ekibimizden sayıyoruz evet. gördüğünüz gibi her konuda sadece işin yatırım alanındaki yani yatırım bacağı ile değil ama aynı zamanda işin sosyal kısmıyla da bilinçlendirme kısmıyla da ilgilenen insanlar var örneğin bahsettiğim Ufuk Ünal Bey İzmir'de Ekonomi Üniversitesi'nde pek çok paneli seminere katılıyor ve gönüllü katılımlarda bulunuyor. Ee, Kerim Bey de aynen o şekilde O TÜ'deki e, diyaloglarımızı biz Kerim Bey aracılığıyla e, sağlıyoruz Sonuçta hepimiz e, Bu anlamda yani Yetkin bir ekipten oluşuyor evet, evet, Peki evet. içerik üretmede zorlandığınız noktalar var mı? Yani Çünkü yani bilgi çok ama onları tasnif etmek <gülüyor> Kategorize etmek e, Kullanıcının veya Web sitenizi ziyaretçilerin Anlayacağı bir şekilde sunmak için e, Nasıl bir yol izliyorsunuz? Ee, çok güzel bir soru, teşekkürler. Ee, aslında işi nasıl yapmak istediğinize direkt bağlantılı. Ee, Google alerte girdiğinizde o gün işte Reuters'ta orada burada yayınlanmış yüzlerce enerji övgüri bulabilirsiniz. İşte şurada şu hidroelektrik santrali yapıldı, burada şu rüzgar e, türbünü kuruldu gibi. Bizim ilgimizi bunlar çekmiyor. Çünkü dediğim gibi bu konuda yayın yapan e, bir sürü e, mecra bulabiliyorsunuz. Biz o yüzden her gün e, asıl yurt dışındaki kaynakları tanıyoruz, tarıyoruz. Bu konudaki gelişmeler neler e, ve bir de ilgi alanımız çok olduğu için e, dediğim gibi elektrikli araçlardan tutun da e, yeşil ulaşıma kadar led aydınlatmadan bütün temiz enerjilere kadar yasal bazı yönetmelikler vesaireden tutun da yatırımcılara yönelik krediler, hibe krediler vesaire gibi konular. Dolayısıyla biz asıl yurt dışındaki kaynakları bazı web sitelerini vesaire tarıyoruz. Bu da gerçekten bir mesai ve şey gerekiyor. Çünkü işin o kısmında bir de çeviri de yapmanız, doğru evet. çeviri yapmanız evet. lazım. Evet. Ee, ama şunu görüyoruz yurt dışındaki gelişmeler Türkiye'deki gelişmelerden çok daha heyecan verici <gülüyor> ee, ve çok daha şey e, hem pratiğe yönelik e, hem de e, nihai tüketicinin e, e, yenilenebilir enerji ya da enerji tasarrufu konusunda e, e, çok daha kolay e, kendinden bir parça bulacağı e, konularla ilgili. Evet, bir ara verelim isterseniz, Tabii. ardından tekrar alternatifenerji.com'un faaliyetlerinden bahsetmeye devam edelim. <Gülüyor> It's a bush for moving on. Ekonomi ekoloji programının ikinci yarısında tekrar beraberiz. Bugün da alternatifenerji.com web portalı genel müdürü Senem Gençer'le birlikteyiz. Alternatifenerji.com'un önem verdiği alanlardan bir de sosyal medya. Evet. Sosyal medyayı bir araç olarak kullanıp daha çok kişiye ulaşmanın yollarını arıyorsunuz. Doğru. herkes. Burada mi? aldığınız tepkiler nedir ya da nasıl kullanıyorsunuz? Diğer portallardan nasıl farklı kurguluyorsunuz kendinizi sosyal medyada? Facebook'ta herhalde başka bir Strateji ya da Twitter'da başka bir stratejimi... Tabii. ...uyguluyorsunuz. Ondan biraz bahseder misiniz? Şimdi... E, ...sosyal medya artık... ...gönümüzde <gülüyor> o kadar eskin bir konuma geldi ki... ...hangi konuyla ilgileniyorsanız ilgilenin... ...mutlaka bir yerinde olmak zorundasınız. Ama bu... E, ...işin neresinde... E, ...olduğunuza da bağlı. Örneğin Twitter... E, ...bizim için aslında... ...hani e, çok hakim... E, ...daha doğrusu çok etkin olacağımız... E, ...bir e, mecra değil... E, Twitter daha ziyade biliyorsunuz hani sanatçıların vesaire kendi kişisel bilgilerini paylaştıkları bir mecra konumda. Ama bizim gibi portalların ya da işte channel'ların daha etkin kullandığı Facebook ve LinkedIn gibi sosyal medya kanalları. Ee, Facebook'ta verdiğimiz haberlerde ya da Facebook içeriklerimizde mümkün olduğu kadar e, web sitesindeki birebir olmamasına dikkat ediyoruz. Örneğin web sitemize koymadığımız ama Facebook'ta haftanın en aşağı 2-3 günü koyduğumuz işte e, günün e, enerji... E, Ipucu, işte tip of the day gibi bir konseptimiz var. Örneğin işte şunu yaparsanız bu kadar tasarrufta bulunacağınızı hmm. biliyor musunuz türünde? Biz bunu web sayfamıza koymadık ama Facebook'ta haftanın en aşağı 3-4 gün işte ısı pompası kullanımında ne kadar tasarruf elde edileceği, hmm. işte iş yerine led kullanımında e, yıllık bazda ne kadar tasarrufta bulunacağı gibi bilgiler paylaşıyoruz ve bunların e, paylaşımları oldukça yüksek. Örneğin geçen hafta e, güneş enerjili sulama ile ilgili bir yayın yaptık. İnanılmaz bir paylaşım olmuş. Yani e, herkes bir şekilde e, kendi e, web sayfa, e, Facebook sayfasında paylaşmış. E, altta gelen yorumlara bakıyorsunuz. İşte güneş enerjili sulamayla ilgili daha fazla bilgi almak isteyen ya da ben de bunu yaptırmak istiyorum. E, nereye ulaşabilirim? Kime ulaşabilirim? Diye sorular soran. E, oradaki dediğim gibi kurgumuz farklı. Aslında bu tarz <gülüyor> kısa ve öz bilgiler için Twitter mecrası da... E, gayet uygun yani 140 e, evet. karakteri sığdırabildiğiniz sürece mesajınızı e, nokta atışla e, verebilmeniz doğru, mümkün doğru. o noktada da. Doğru aslında. Yani ee... daha fazla e, daha farklı kitlelere ulaşmak açısından e, orada evet. da e, ilgi sahibi insanların dikkatini çekecektir. Mutlaka biz yani zaten o 140 harfe indirgemeye çalışıyoruz mesajımızı <gülüyor> mutlaka ee, ama benim gibi e, hala bir 1970. Yerasyonundan gelen bir insan için 140 harfe <gülüyor> sığdırmak <gülüyor> evet. E, hala ben şahsen ona alışamadım ama e, yine de elbette ki Twitter'da da varız, Hı -hı. E, LinkedIn'de de varız. Peki evet. LinkedIn'i nasıl kullanıyorsunuz? Ben onu pek o mecrayı pek sığnamamış bir kişi olarak sormak <gülüyor> <gülüyor> istiyorum. LinkedIn aslında e, Örneğin benim işim bambaşka bir sektörde çalışıyor. Facebook ve Twitter'da ona hiç şey gelmiyor, mantıklı gelmiyor. Çok ama profesyonel, o... evet, evet, profesyonel. Evet, evet. Gerçekten. LinkedIn çok daha profesyoneller için e, oluşturulmuş bir mecra. E, yurt dışından ya da yurt içindeki profesyonellerin işte bu konuda nasıl bilgilenebilirim? Amaçla girdikleri bir mecra. Dolayısıyla biz de orada kendi haberlerimizi, kendi web sitesi içeriğimizi paylaşıyoruz. Hı hı. Çeşitli tartışmalar başlatarak interaktif bir platform yaratmaya çalışıyoruz. Aslında hep şöyle denilir. İşte Facebook ve Twitter son tüketiciye ulaşan mecralardır. LinkedIn ise daha böyle insan kaynakları. Hı -hı. Ee, ve Var. işte tartışmaların daha profesyonel tartışmaların olduğu mecralar. Biz hani hem son tüketici çünkü hepimiz dediğim gibi enerji tüketicisiyiz ama aynı zamanda profesyonel e, kısmında da olmak istediğimiz için bütün mecralarda varlığımızı e, etkin bir şekilde Hı -hı. sürdürmeye Hı -hı. çalışıyoruz. Peki son bir yıla dönüp baktığınızda en çok e, ilgi gören haberiniz veya sizin yapmaktan en çok zevk aldığınız haber ne oldu bir hatırlayabilir misiniz? Tabi Aslında şöyle enteresan, belki siz de hatırlarsınız bundan bir buçuk iki ay kadar önce Hürriyet'te Tolga Tanış Bey muhteşem Jane diye bir haber yaptı. Hatırlıyorum. Jane İlknur Un adında bir Amerikalı yatırımcının işte Gaziantep Kilise'de yedi milyar dolarlık bir Güneşiniz. yatırım yapacağını da. Biz Tolga Tanış Bey'den tam bir ay önce bunu haber yaptık ve dedik ki Jane İlknur Un dediğiniz hanfendiyi biz araştırdık. Sadece Amerika'da iki tane sitede adı çıktı. İkisinde de bu kadıncağızın iki yıl hapis yattığı otoza yakın davadan işte hüküm giydiği gibi bilgiler <gülüyor> o var. O ikisi de de kriminal e, şeylerden yani bahsediyor. Kesinlikle. bir tane yani Ve orada adı geçen şirketleri araştırdık. Hepsi kendi yani en fazla bir milyon dolarlık iş yani yapmış. Yani 7 milyar şirketler. dolar yani Türkiye'deki girilebilir enerji. Ve... projesi bile 5 milyar dolar. Yani Düşünüm. 7 milyar dolar nasıl bir <gülüyor> şeydir? Hani e, dünyadaki büyük fotovoltaik e, projelere bakıyorsunuz. Hani bu desertek falan onu aşmış bir proje bu artık. Dolayısıyla biz dedik ya yani 7 milyar dolar. Hani bu Jane İknur Un hanımefendi nasıl bir muhteber? insan ki 1 milyon dolarlık ciro yapmış en fazla iş yapmış. Şirketleri Türkiye'ye getirip böyle bir iş yapıyor ve böyle bir sabıkası var. Ki 3 tane bakanla görüşüldü o dönemde. Evet. Kesinlikle. Ee, biz sonra bu haberi aldık çeşitli haber ajanslarına mail attık yani biz böyle bir haber yaptık bilginiz olsun hı hı. gibi ee, bir ay sonra Tolga Tanış Bey bunu patlattı bu haberi ondan sonra Uğur Dündar yazdı hı hı. Ee, Tolga Tanış'ın haberini aslında bu haberi e, i̇lk, ortaya ilk, ilk ortaya çıkaran, çıkaran biziz. Oldunuz. Ve yine bundan bir ay kadar önce yine Diyarbakır'da 10 milyon dolarlık bir güneş yatırımından bahsedildi bir Alman e, şirketin Iliotec diye e, yine onu ben biraz araştırdım ve Iliotec firmasının iflas ettiğini öğrendim iflasını <gülüyor> açıklamış ve bu şirket 10 milyon dolarlık güneş yatırımı yapacakmış Diyarbakır'da ben de Diyarbakırlıyım ya dedim <gülüyor> yani. Olacak ki evet, ilginç. Evet. evet. Peki e, sona doğru biraz e, toparlarsak, e, yurt dışında e, yani bu alternatif enerjilere e, daha <gülüyor> ağırlık e, veren yenilenebilir enerjilere ağırlık veren ülkelerde diyelim e, sizinki gibi e, muadil e, portallar, e, böyle bilgilendirici siteler hem haber veren hem e, bir takım yani referans noktası hı -hı, olma hı, e, yolunda uzmanlaşmış e, siteler var mı? Var. E, bizim e, çok sıkılıkla takip ettiğimiz Inhabitat, Treehugger. Renewable Energy e, News ve Alternative Energy News gibi siteler var. E, biz bu sitelere sıklıkla giriyoruz. Aynı zamanda yine başka işte e, Sun and Wind Energy e, gibi siteler var. Biz çoğunlukla zaten uluslararası içeriklerimizi e, Türkiye çevirip buralardan e, almaya çalışıyoruz. Hı hı evet. Peki önümüzdeki dönemde yapmak istedikleriniz kısa yani atılım varsa ya da yeni açmak istediğiniz alanlar varsa onlardan birkaç cümle bahsedip kapatalım. Ee, çok dersiniz. kısaca şö şöyle söyleyeyim. biz e, e, e, B2B platform yani şöyle söyleyeyim kısaca alibaba.org hmm. e, kurgusunda bir şeyi enerji e, sektörü e, daha doğrusu alternatifenerji.com içinde e, oluşturmak istiyoruz. Bunun içinde çeşitli. Altyapılara girdik şimdi Türkiye'de şu anda bununla ilgili bir eksiklik olduğunu fark ettik hmm. böyle bir platform oluşturmak online olarak offline'da da dediğim gibi özellikle üniversitelere ve yatırımcılara yönelik Türkiye'nin en az dört ilinde etkinlik seminer panel bunları yapmak. Hmm. Çok teşekkür ederiz. Ben çok evet. teşekkür, teşekkür ediyorum. Teşekkür Ben de sizlere ve bütün alternatifenerji.com'un takipçilerine buradan sevgilerimi ve teşekkürlerimi yollamak istiyorum. Çok sağ olun. <gülüyor> Haftaya yine bir ekonomi ekoloji programında yeni konu ve konuklarla buluşmak üzere. Hoşçakalın. Ekonomi Ekoloji Hazırlayan ve sunanlar Pelin Cengiz ve Barış Gencer Baykan. Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.